Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de tekrarlanan yedi ayet lafzı geçmekte. Tekrarlanan yedi ayet ne demektir? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, buyurulur evet. ki ayeti kerimede Estaizu billah وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ azim Sana diyor tekrarlanan yediği verdik ve Kur'an-ı Azim'i verdik. Bu e, yedi tekrarlanan e, ayet hangisi? Bu konuda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. E, Kur'an-ı Kerim'de e, bazı ayetler tekrarlanıyor. E, hatta birden fazla tekrarlanıyor. Mesela işte فَبِئَيْا اَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبًا Böyle tekrarlanıyor. E, bir de Fatiha Suresi esasen e, 7-i Mesani'den maksadın yani 7 tekrarlanan ayetten esas maksadın Fatiha suresi olduğu söylenmektedir. Çünkü Fatiha suresi malumları üzere yedi ayetten oluşmaktadır. Evet. Bu yedi ayeti de biz sürekli olarak tekrarlıyoruz. Namazlarımızda, namazlarımızın farz olsun, vacip olsun, sünnet olsun, müstehap olsun efendim bütün namazların rekatlarında Fatiha suresini tekrarlıyoruz. Öyle ki Fatiha suresi Ummul kitap olarak da nitelendirilir yani kitabın anası olarak da nitelendirilir Bu tekrarlanan 7 ayetten kastın Fatiha Suresi olması daha kuvvetle muhtemeldir Evet.